ebedi kalmak için Allah'ın gönderdiği kılavuzumuzdur. Kur'ansız müslüman olmamız, Kur'an'ı kendimize kılavuz edinmeden cennete girmemiz mümkün değildir. Bugün elhamdülillah Müslüman Allah'a iman eden, imanın şartlarında sorunu olmayan insanlarız. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Kur'an ve Kur'an'ın emrettikleriyle nefeslerimizi bitirip Rabbimizin huzuruna mümin olarak gitmek istiyoruz. Kardeşlerim biz böyle istiyoruz, Allah böyle murad etti. Ancak bulunduğumuz dünyada Rabbimizin cennete girme şartlarımızı belirlerken koyduğu kanunlardan biri de şeytanın tuzaklarına kapılmamışlardan olmaktır. Evet biz ve pek çok insan yeryüzünde Müslüman olarak yaşayıp ölmeyi ve cennete gitmeyi istiyordur. Madem istedin olsun denecek bir kanun yoktur. İstedin istediğin şeyin gereklerini yerine getir demiştir allah Teala. Bu Gereklerin hepsinin belki de özeti şeytanın tuzaklarına takılmamaktır. Kur'an'ımız kitabımızdır. Kur'an'ımıza göre yaşarsak Müslüman oluruz. Buna inanmak pratiğe dökülmediği zaman yeterli olmuyor kardeşlerim. Şeytanın Karşımıza çıkardığı hele hele bu asırda çok yaygınlaşan bir tuzağı var. Kur'an-ı Kerim'i iman olarak elimizden alacak işler yapmıyor. Dikkat ederseniz okuyanı, okumayanı, namaz kılanı, kılmayanı herkes Kur'an'ı Kutsal kitap kabul ediyor. Belki dünyada Kur'an kadar diğer milletlerin din sahiplerinin de Allah'ın kitabıdır diye kabul edildiği başka bir kitap yoktur. Hani Müslüman olmayanların gözünde de Kur'an kutsaldır. Anlaşılıyor ki şeytan Kur'an Allah'ın kitabı değildir demekten vazgeçti. Buna inandıramayacağını anladı şeytan. Ama elimizdeki Kur'an'ı ne yapacağımız konusunda bizi gaflete düşürme planı devam ediyor. Bu plan belki de ashab-ı kiramın ilk Müslümanlık yıllarındaki şu Kur'an'a inanmayın, propagandasından daha güçlü ve daha yaygın hale gelmiştir. Bugün Kur'an'ımızın bir suresini sizlere hatırlatmak istiyorum. Ben bu sureyi hatırlatayım, sonra da bu sureyi belki beş yaşından beri bildiğimiz halde, anlamını da yüzlerce defa dinlemiş olduğumuz halde ya da belki de tefsirlerinden de okuduğumuz halde bu surenin hayat pratiğimizde ne kadar yeri var ona bakalım ondan sonra da bu tespitim doğru mu değil mi onu değerlendirelim Kur'an iman kitabımızdır bunda bir sıkıntı yok ama bu iman kitabının hayatımızda, hareketlerimizde, konuşmalarımızda, tavırlarımızda yeri olması lazım. Bakara Suresi 280 küsur ayettir. Bir Müslümanın Bakara Suresindeki yüzlerce şeriata ait hükmü anlayıp okuması, öğrenmesi, tatbik etmesi belki ancak alim olması ile mümkün olacak kadar zordur. Ama, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan, en kısa iki suresinden birisi olan, Asr suresini, belki beş yaşında, altı yaşında ezberledik. O zamandan beri de, namazlarda okuyoruz. Asr suresinde de, allah Teala iman eden kullarının hayat tarzını belirleyen kurallar koymuştur. Bu surenin günlük hayatımızda ne kadar yeri var? Sorumuz budur. Bakara suresi çok uzun. İçinde yüzlerce hüküm var. Şüphesiz işinde gücünde çalışan bir Müslüman. Medrese görmemiş, beş sene, on sene Kur'an medresesinde kalmamış bir Müslüman, Bakara suresi ile baştan sona kadar bir ilim adamı gibi içli dışlı olmayabilir. Olamaz da hakikat. Ama Asır suresi, Müslümanın genel çizgilerini çizen bir suredir. Yer yer bu sureyi Hoca Efendi olmayanlar da, bir vaaz konusu olarak işleyebilecekleri kadar bilirler. Buna rağmen bugün nefis muhasebesi yapıp yarın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda muhakkak sorulacak olan bir soruyu Asr suresini duymamış mıydın sorusunu bugün kendimize sormak zorundayız. Kardeşlerim bu âsır Suresi ve âsır inan insanı lefi husur illa lâzîn âmanu ve amil ve toasû bil hakkı ve toasû bil sabr. Sıdık Allahu Alâzim. Bu sure bugün evlerimizde var mı? Bu sure bugün çocuk yetiştirirken Çocuklarımızı yetiştireceğimiz standartları müminlik, müslümanlık ölçülerini belirlediği halde bu sure üzerinden çocuklarımızı kontrol ediyor muyuz? Vakıflar, dernekler kuruyoruz. Derneklerimizin, vakıflarımızın tüzükleri, senetleri bu sureye uygun mu değil mi? Bu, Hepimizin sorusudur. Biz bir medresede okumuş çocukları imtihan ederken, oku bakalım filanca yerinden Kur'an'ın diyoruz, şöyle bir abdest almayı tarif et bakalım diyoruz, işte guslün şartlarını say diyoruz ki bunlar gerekli şeyler, ama bunların kitaplarda, bulunabileceğini test sorularında bile çözülüp cevap verilebileceğini bildiğimiz şeyler bunlar çocuklarımızın karakteri abdestten ölçülemez abdest almayı bir müslüman da bilir bir ajan da bilebilir abdest karakter değildir eylemdir Mümin ise karakteri ile farklıdır. Karakteri üzerinden mümin kimlik belirler. Vel Asr suresi, Müminlerin dünya toplumları içerisindeki karakterlerini gösterir. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, asr suresi karakterli insanlardılar bu sebeple bugün biz nefsimizin ne kadar mümin karakterli olduğunu ne kadar da müslümanlık eylemlerini yaşayıp o eylemlere göre kendisini cennete aday gördüğünü şu asr suresinden test edebiliriz. Çocuklarımızı yetiştirirken, hafız, şu okul mezunu, şu vasıflı, şu diplomalı, şu bilgi sahibi diye yetiştirdik diye teselli bulurken, mümin karakterli, Müslüman şuurlu, toplumu ile beraber, Allah'ın huzuruna Müslüman olarak çıkmak için çalışan bir nesil, bir evlat yetiştirip yetiştirmediğimizi test edebiliriz. Veya çocuğumuzun hocasını, acaba iyi bir hoca efendi midir, iyi bir öğretmen midir diye test ederken, filan okul mezunu, filan yüksek yeri bitirmiş gelmiş, filan vasıfta diplomaları var diye avunabiliriz. Çok seri öğretiyor. 10 derste anlatılacak şeyi 3 derste çocuklara hazmettiriyor diye övünebiliriz veya kendimizi teselli edebiliriz. Ama hocası, talebesi Allah'ın iman nimetiyle şereflendikten sonra karakter olarak, şahsiyet olarak Mü'min karakteri ve mü'min şahsiyetin sahibi midir? Bunu test etmemiz lazım. Peki kardeşlerim, haklı olarak sorabilirsiniz. o namaz kılan, oruç tutan, hacceden, Kur'an okuyan cennete giriyor mu? Giriyor. E sen ne birden çıkardın karşımıza mü'min karakterli, Müslüman şuurlu? Bu ilave bir şart gibi görünüyor mu? Hayır öyle değil. El hak bende. Diyorum ki namaz kılan oruç tutan cennete girer Müslüman odur. Ama yüzüne baka baka nasıl yalan konuşuyor bu Müslüman bu sorunun cevabını bulamazsın sen. Yeğenini sana damat veya gelin adayı olarak kırk yalan söyleyerek nasıl kazıkladığını anlayamazsın. Tam sizi aradığınız bir gelin ha derken imanı neredeydi bu adamın? Buna kız verilir. Damat budur işte evlat olarak al. Derken mümin miydi bu adam? Şu şu şu şu hatalarını da adı soyadı gibi biliyordu üstelik. Evlenilmesi değil bir apartmanda beraber oturulması uygun olmayan biri olduğunu bildiği halde. Başından savmak için. Nasıl o yalanları sana söylediğini çöz bakayım şimdi. Namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak, Ramazan'da fitre vermek, bir yerde sel olunca oraya yardım göndermek, bunlar Müslüman olmayanın da dışarıdan izlediğinde Müslümanlık işaretleri dediği şeyler. Ama Müslüman işçisine nasıl zulmeder? İşçisinin maaşını ödemediği halde filan yerdeki yapısını nasıl büyütmeye çalışır? Hiç mi Allah'tan korkmaz? Müslüman mahşer yerine dirileceğini bildiği halde kul hakkından nasıl ferahat eder? İşte karakter budur. ashab namazları kiram namazlarıyla, oruçlarıyla Müslümandılar. Hayat tarzlarıyla evlenirken, boşanırken, iş kurarken, işçi çalıştırırken, patronken, işçiyken de karakterli Müslümandılar. 40 kere Kılıçla doğranmaya razı olurlardı da, Kırk kelime yalan konuşturamazdı kimse onlara. Müslümanlığın bir sembolik değerleri var, Bir de karakter olarak içe sinmiş şekli vardır. Vel Asr suresi, Müslüman karakteri standartlarını koyan bir suredir. Çocuklarımızın beş yaşında, İleride kılacakları namazlarda zam ı sure okumak için bu sureyi ezberlemeleri gerekiyor. Ama anne sütünü aşıyı çocuğa gelecek sağlığı açısından verdiğimiz gibi filanca işlemini sünnet ettirmeyi vesaireyi gelecekteki şahsiyeti için çocuğa verdiğimiz gibi doğurduğumuz büyüttüğümüz çocuklarımızı medreselerimize, vakıflarımıza, derneklerimize eğitmek için aldığımız gençleri Vel Asr suresi standartlarında yetiştirdiğimiz zaman İslami bir hayata doğru yürüdüğümüzü Allah'tan umutla bekleyebiliriz. Sadece Kur'an'a ait bilgileri, aritmetik rakamları sayar gibi saymış olmak hepimizin gördüğü gibi Müslüman nesil yetiştirmiyor. İslam'ı da bilen, internetten de istediğini yapan nesiller yetiştiriyor. Bilgi olarak İslam var. Ama karakter Müslüman karakteri olmayınca, 50 sene 60 sene beraber kalacakları, evlilik ve nikah akdi yaptıkları aile kurulurken yalan üstüne yalan konuşabiliyor. Evlendikten sonra bu yalanlar ortaya çıkarsa ne olacak deyince bakarız çaresine diyor. saklamaya alışmış. Yalan söylüyor. Hile yapabiliyor. Faizle irtibat kurabiliyor. Siyaset uğruna mümin kardeşini çiğneyebiliyor. O kazansaydı emrine girecekti. Kendisi kazandığı için emrine sokmaya çalışıyor. Allah en büyüktür diye iman ettiği halde en büyük parayı ve koltuğu görüyor aslında. Karakter sorunu bunlar. Anne baba Allah'tan sonra en büyük hak sahibi oldukları halde bir insanın üzerinde. Bir arkadaş statüsüne kadar düşürülebiliyorsa anne babalar. Ondan sonra da Ramazan'da iftar verdiği için insanlar kendilerini ahım şahım bulunmaz bir Müslüman olarak zannediyorlarsa, karakter sorunumuz içten içe kemirerek büyüyor demektir. Hele hele, bütün İslami görüntülerine rağmen, yani Müslüman mı değil mi diye, Sorgulanacak olsa dışarıdan üç günlük bir izlemeden sonra olmaz bundan iyi Müslüman zaten. Ne Müslüman ya melek sanki Dencek vasıfları olduğu halde kendisinden başkalarının cehenneme girmesi için binbir tuzak kuran kimse Müslüman kalmamış sanki herkese bir kafir kulpu takıp gitmekten hoşlanan insan. Müslümanlık hakkında çok şey bilen ama karakteri ashab-ı kiramın karakteri olmayan insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman silahlarıyla karşı karşıya geldikleri zaman öldüren de ölen de cehennemdedir dediğini bildiği halde Müslüman öldürüp Allahu Ekber diye Müslüman öldürmeyi tekbir konusu haline getiren insan. Müslüman olabilir karakteri Müslüman karakteri değildir La ilahe illallahı sadece canını kurtarmak için hile olarak münafıkça söylediğini bildiği halde Am ya Ammar Müslümanı öldürdüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona kalbini yardın da mı baktın kalbini yardın da mı baktın sana onun diliyle söylediğinden sahtekarca söylediğinden kalbini yardında da mı baktın ne yapacaksın kıyamet günü diye onu ikaz ettiğini bildiği halde bilgi var bu hadisin ayrıntılarını varyantlarını bile biliyor çok şey biliyor ama o da müslümana silah doğrultuyor sordun mu da ondan daha iyi müslüman yok zaten dünyada işte müslümanlığın görüntüsü var, karakteri yok ortada. Bunun için kardeşlerim, Asr Suresi bugün, bizim ne kadar Müslümanca, aile kurduğumuzun, arkadaşlıklarımızın, kardeşliklerimizin ne kadar Müslümanca olduğunu, Allah'ın rızasına uygun mu değil mi derneklerimiz ve vakıflarımız diye, test etmek istiyorsak eğer, Asr Suresinin, İçindeki maddelere dönmek zorundayız. Asırlarca asır suresi İslam'ın temel Müslüman karakterlerini koydu. Bu sebeple bugün de biz iyi bir Müslüman olarak yaşamak ve Müslüman nesil yetiştirmek, İslam'a hizmet eden kurumcuklarımız, kuruluşlarımız, Teşkilatlarımız olsun istiyorsak, elbette uzun uzun fıkıh bilgilerimiz, ilmuhal bilgilerimiz olacak, tefsirler okuyacağız, binlerce hadis okuyacağız. Ama ne kadar Allah bizden razıdır, ne kadar da kendi kafamıza göre iş yapıyoruz, asr suresi testtir. Bunun için kardeşlerim. Beyhakî'nin Şuab-ül İmanı'nda rivayet ettiği bir hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, iki kişi bir araya geldikleri zaman, ne konuşacaksa konuşurlar, ayrılırken de, biri diğerine, şu vel asri okuyayım sana der, okur, Vel bittikten sonra, Esselamu Aleyküm deyip ayrılırlardı diyor. Dikkat ediniz, bu çok önemli, ihmal edilmemesi gereken, öğle namazının sünneti gibi bir sünnet değil. Ama sahabek kafası. Hani konuştuk ettik, temel test ölçümüzü, asr suresine göre olup olmadığımızı şöyle bir ikaz edelim. Bizde ise, Allah'a emanet ol deyip gitmek vardı eskiden. Kendine iyi bak demeye başladık. Asır suresine göre test etmek, test olmak yok. Allah'a emanete razıydık ki razıyız. O da geçti kendine iyi bak gitsin. <Sessizlik> Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallah. Bizim kavramlarımız eriyor, gözümüzde büyümüyor olduktan sonra, Kudüs Yahudinin elinde olsa ne olacak? Hıristiyanların elinde olsa ne olacak? Azır suresi karakterini kaybetmiş Müslümanların elinde olsa ne olacak? Mescid-i Aksa'ya takılıp kalmaktansa kalplerimize bakalım, test edelim kalplerimizi kontrol edelim biz Rabbimizin razı olacağı müminler olduktan sonra biiznillahü teala gerisini Allah yardım edecek zaten şimdi kardeşlerim iki sahabinin birbirleriyle konuşup muhabbet ettikten sonra hadi ayrılalım sen işine git ben filan yere gidiyorum derken vel asr, ha, vel asr ha diye birbirlerine ikaz ettikleri ortamdan şu geldiğimiz hale bakın. 10 yaşında, 15 yaşında çocuk, 70 yaşında, dedesi yaşında adam, kendine iyi bak ha deyip eyvallah demiş oluyor. Kendine iyi bak. Herkes kendine bakıyor zaten. Kimsenin başkasına baktığı yok. Biz birbirimize kendine iyi bak derken وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ diye asır suresi bitiyor. Birbirine hakkı tavsiye eden haktan ayrılmayasın ha, Allah'tan yana olasın ha, demeyi, Müslümanlık karakteri haline getiren, bu şuurla yaşamayı planlayan Asır suresine bak, kendine iyi bakmış. Biri nereye bakıyor, öbürü nereye bakıyor? Nesiller arasındaki farkları izleyebiliyor muyuz kardeşlerim? Nesiller arasındaki fark da bu, bize ait, bize ait, Kavramların ve duyguların nasıl eridiğine dair işaret de budur. Evet şehirlerin merkezlerine büyük büyük camiler yapılıyor. Hele kalabalık cenazelerde de çok faydalı oluyor. Küçük camilerden cenaze kaldırmak zor oluyor. Büyük büyük camiler, koca koca laflar ayrılırken de kendine iyi bak ama sen. Sen kendine iyi bak yeter ki betonlar mı cennete girecek biz cennetlik olarak camilerin betonlarını mı ahirete götüreceğiz şimdi kardeşlerim vel asr innel insane lefî husur illel lezîne âmenû ve amilûs salihâti ve tevâsavu bilhak ve tevâsavu bil sabr Rabbimiz bu sureyi indirdi Ümmeti Muhammed'e kılavuz olarak koydu. Bizden önceki kuşaklar, bu ümmetin önder insanları bunu anladılar. Ashab-ı kiramdan anlıyoruz. Şafii mezhebinin imamı Muhammed bin İdris Şafii rahmetullahi aleyh. Bir sözünde diyor ki, Şu asır suresi inseydi sadece, Kur'an'ın diğer ayetleri olmasaydı iyi bir Müslüman olmak için yeterdi bu diyor. Demek ki senelerce tefsir dersine gerek yokmuş İmam Şafii'ye göre. Karakter açısından. Elbette fıkıh hakamı var, diğer meseleler var Kur'an'da ayrı. Mümin şuuru, Müslüman şuuru, karakterli, vasıflı, Allah'ı hiçbir şeyden daha az olacak şekilde sevmeyen aksine, Allah ve bütün kainat diye bir ayrım yapan, şuurlu Müslüman için asr suresi yeterliymiş demek ki. Halbuki korkarım ve Allah'tan haya ederim, bizde çocuklara ezberletme sureleri gibi görünüyor bu sureler. Çocuk suresi. Hafız Efendi bir Kur'an oku, dinleyelim dense, o da burayı okusa, ya koca hafız burayı mı okudu? Başka sure kalmadı mı? Bakaradan okusana ya o ne biçim hafız? Zayıf hafız herhalde. Asır suresi okuyor. Muhammed bin İdris el Şafii rahmetullahi aleti te Asır suresi yeterdi diyor. Bakışa bak, bakışa bak. Kardeşlerim, ve Asır suresini yeniden yenilenmek şuurlanmak için bir başlangıç noktası olarak kullanabiliriz ola ki Rabbim rahmetiyle muamele buyurur da ufkumuz açılır ailelerimizde derneklerimizde vakıflarımızda Müslümanlar olarak topluca bulunduğumuz yerlerde inşallah yeni bir hamle yeni bir şuur içten yapıyı kuvvetlendirme seviyesine inşallah yükselmiş oluruz Vel asr. Hepinizin bildiğini tahmin ettiğim manası var arkadaşlar. Asra yemin olsun demektir. Asra yemin olsun. Kim asra yemin olsun diyor? Allah Celle Celaluhu. Niye yemin eder Allah? Yeminsiz olan ayetlerini anladık, iman ettik yeminsizler ayrı mı bu yeminin bir farkı mı var hayır yemin etsin veya etmesin Allah buyurduğu haktır ama vel asr asra yemin olsun diye başladı ise bir ayet hani dinlerken mümin olarak zaten Allah buyurdu Rabbim buyurdu diye dinliyorsun ama bir daha bir hamle yap. Gözünü biraz daha aç. Bu daha önemli. Bundan önce El-Hâkü Muttekâsr Hattâ Zurtumul Makâbir suresi vardı. O sureyi dinledin. Orada yemin yoktu. Bu sureye geçerken Vâl Asr Asra yemin olsun. Ey Rabbim sen elhakı dediğinde yemin etmemiştim ben gene iman etmiştim. Buna da iman et ama bu 24 saat önünde dursun senin. Bu acil. Bunun üzerinde kırmızı çizgi var. Asra yemin olsun. Asır ne demek kardeşlerim? Biz bir asırdayız şimdi. Yüz sene önce de bir asırdaydılar insanın dünyada yaşadığı bütün zamanlar, bir asrın içindeki zamandır. Yani, vel asır demek, yaşadığınız zaman, yemin ettiğim bir kıymettir, haberiniz olsun demektir. Vel asır zamana yemin olsun. Bugün ben, Rabbimin yemin ederek, bana ihsan ettiği bir asırda yaşıyorum. Ebubekir Bekir radıyallahu anta, vel asra iman ettiği için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cenazesini orada bırakıp, ümmetinin lideri kim olacak, bu ümmetin geleceği ne olacak diye bir toplantıya gitmişti. Vel asra yemin ettiği için Allah. Asra yemin olsun. Buyur ya Rabbi. Kalplerimiz ve kulaklarımız açıktır. Buyur ya Rabbi. Şimdi niye Allah yemin ettiğini açıklayacak. İnnel insane lefi husr. İnsanlar zarar ediyorlar. Zararda insan Allah bu sureyi şöyle başlatsaydı azze ve cel. İnnel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tawasau bil hakki ve tawasau bis sabr. Buyursaydı Allah. Bir eksiklik yoktur gene. Genel ayetlerden bir ayet olurdu. Ama buyurun Asra yemin ettikten sonra Allah İnnel insane lefi husur İnsanlar zarardadırlar buyurdu. İllellezine şunlar hariç. Herkes zarardaymış. İnsanın temel yapısı zararmış demek ki. Ancak istisna ettiği, bunlar hariç dediği kulları zarar etmeyecekler. Velasr İnsel insan li Bu ayetleri buraya kadar anladığımız zaman Asra yemin olsun. Ben Rabbiniz olarak yemin ederek söylüyorum size. Hepiniz zarardasınız şunlar hariç. Kimmiş onlar? Amenu iman edenler. Ve salihati İmanının gereği olan salih amelleri yapanlar ve ve ikiyi saydı üç ve tevasav bilhak ve tevasav bilhak hakkı yani Allah'ın doğru gördüğü şeyleri birbirlerine öğütleyenler tavsiye edenler ve tavasau, biz sabır ve birbirlerine sabır aşısı yapanlar hariç, innel insane lfi husur, insanlık zarardadır. İnsanlık zarardadır. Kardeşlerim, iman altı şartını biliyoruz. Kendine iyi baktan dolayı bunları konuşuyoruz şimdi. Kendine mi iyi bakacaksın, aynaya mı bakacaksın, o sonra anlaşılacak. İllellezine amenu, iman edenler belli. Ve amilus salihat, salih ameller yapanlar, namaz, oruç, Ramazan'da iftar vermek, Ramazan fitresi vermek, sel, deprem, afet olursa yardım etmek, Amil-i salihat, salih ameller. Elhamdülillah, Müslümanlığın imansız olmayacağını biliyoruz, elhamdülillah iman ediyoruz. Salih ameller de var, cami, üstüne cami, caminin içine cami yapılacak neredeyse. Elhamdülillah, elhamdülillah. Camilerin yavruları bile var. Koca şehzadebaşı cami, 4 bin kişilik, yanında 40 kişilik yavrusu da var. 20 metre bahçesinin içinde cami var, Camilerin içinde camiler var. Hamdolsun. Elhamdülillah. Vetavaasou bil hak ne demek? Vetavaasou bis sabr nerede? Vetavaasou bil hak Yanlışa karşı örgütlenmiş Müslüman yokken zarar ziyan dosyası kapatılamaz. bil hak Hak konusunda yardımlaşanlar demektir. Eğer Müslümanlar filan uyuşturucuya müptela olmuş genç bir çocuklarını götürüp nasihat ettirip öğütleyecekleri bir tekke bir imam efendinin oturma odası, bir Allah dostu insanın nasihat et için kullandığı bir ofisi gibi bir yer bulup, birbirlerinin çocuklarına nasihat edemiyorlarsa, yani hakkı ayakta tutmak için örgütlenmiş Müslümanlar değilseler, namaz ve oruç salih amellerden, Meleklere inanmak, kadere inanmak, imanın şartlarından. Ama Asır suresinde Müslümanlara karakter tablosu çizerken Allah, dört şey sayıyor. Bu dört şeyi gerçekleştirmeyenler için, lefî husr, zarardadırlar diyor. Koca koca camiler, şehirlerde var. Sokak başı mı İmam Hatip Lisesi açılmış, ama İmam Hatip Lisesi'ne giden çocuk sigara içiyor, sigara içme diye nasihat etmek için götürecek bir hoca efendi, hacı efendi, yaşlı dede bulamıyorsun, psikoloğa mı götürüyorsun? Para vererek psikoloğa mı götürüyorsun? bil بِالْحَقْقِ Yok bu surenin demektir o zaman. Pratikte yok. Rabbimiz bu surede, yüzde elli bir doğru puanı bulun yeter deseydi, âmenû'da iman şartlarımız vardı, aminus salihatta, yüzde elli onları topluyordu, gerisi kolaydı. Dört şartın dördüne toplam, zarardan kurtuluş şartı getiriyor Allah. Lefî husur. Gerisi hep zararda. Onun için kardeşlerim, öyle, Oturup da mevlüt okuma törenlerinde, cenazelerde salye sümük ağlamakla, ölülere Kur'an okutmakla veya da işte Ramazan'da fitre vermekle, kurban bayramında da poşet poşet bir zola olmaz yağlı etleri vermekle müslümanlığımızı karakter haline getirdiğimizi ispat edemeyiz. Vetavasav bil hak nerede? 30 yıllık yuva yıkılırken erkeği dinleyen kadını dinleyen ve tevasav bis sabr yapsın istiyor Allah bir genç bir senelik yuvasını yıkmaya cüret ederken eğer şu mahalledeki mümin kardeşlerimin bana yapacakları baskıdan hicret etmek zorunda kalırım. Müslümanların olmadığı yere gitmek zorunda kalırım diye. Müslümanların ve tevasav bil hak, ve tevasav bil sabr karakterinden çekinip, kahrını çekeyim bu hayatın, yeter ki Müslümanların tamamı başıma vela olmasın benim. Değil de... Bu kadın benden tazminat ister, maaşımın üçte birini el koru, iyi ismi kahrını çekelim diyorsa, vel asr, Allah'ın yemini pratikte önümüzde yok demektir kardeşlerim. Bu kadar basit. Bunu boşayacağım ben. Avukata dilekçe vereceğim, camiye gideceğim, imam başlayacak Allah'tan korkmadın mı demeye. E Arkadaşlar selamünaleyküm diyecek, sen ne yaptın lan? Nasıl Allah'tan korkmazsın diyecek. Ya ona selam buna selam. İşe arkadaşları. Allah'tan hayat. et. Ve tevasav bil sabr. Herkes çile çekti. Sen niye çekmiyorsun? Bu kadar kelepur mu bu hayat? Diyeceğini bildiği için dilekçe vermeye korkması Müslümanın işte ve tevasav bil hak ve tevasav bil sabr boyutudur. Hayır. Etrafındaki binlerce Müslümanın ona bir şey demeyeceğini, bilakis iyi ettin kurtuldun la, diyeceğini bildiğinden, herhangi bir şekilde de maaşını da önceden kestirip, nasıl olsa nafaka da alamaz deyip, dilekçeyi paldır imzalıyorsa, biz koca koca camileri meleklerin gözüne sokamayız o zaman. İnnel insânele fî İşte bunun için, her sokakta bir imamat hatip açılır, caminin içinde caminin yavruları olur herkeste müslümanlığın edebiyatı bol ama bunun için husranda bir toplum olarak yaşamaya devam ederiz çünkü müslümanlık olarak ne yapıyorsun sen Allah'tan korksana ya sen ne yapıyorsun deme hakkı kimse kimse de görmediği gibi tam aksine ne karışıyorsun kardeşim adamın özel hayatı ne özel hayatı ya onun onun üzerine inen bereketsizlik mahallemizi batırdı bizim. Lanet yağıyor bunun yaptığı haramlardan dolayı. Ne özel hayatı? Onun özeli tüzele dönüştü toplumda. Ve tevâsav bil hak yeniden amentünün şartlarından olduğu. Çünkü amentümüz bize Kur'an'a iman mecburiyeti getirdi. Kur'an'ın 114 suresinden birisi de asır suresidir Asır suresi de bu dört şey gerçekleşince zarardan kurtulursunuz diyor Onun için camilerimizde hoca efendiler Uyuşturucuya bulaşmama hutbeleri Boşanmama hutbeleri okuyacak yerde Adam kafasına kadar dolmuş kadın kafasına kadar delirmiş boşanma demekle olur mu? Sen kendi eşinle idare bir şey bildiğine devam edecek o. Onun yerine başta anneleri, babaları, dayıları, akrabaları, mümin kardeşleri, aynı vakıfta, aynı dernekte oturduğu, aynı iş yerinde çalıştığı mümin kardeşleri, sen bu aile şartlarını düzeltinceye kadar, sen bu uyuşturucuyu bırakıncaya kadar biz seni bırakmayacağıza inandırmak zorundalar. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْصَبْرِ çünkü. Kardeşlerim. İllillezine amenu ve amilus İman edenler ve salih ameller Allah'ın sözü de. Ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Herhangi bir sahabinin yorumu mu? Herhangi bir müştehidin ihtiadı mı bu? Bu da Allah'ın sözü. Ve tevasav bil hak. Allah ashabı kiramdan razı olsun. Herkesin ödü patlayan Ömer'in insanlara konuşma yaptığı bir yerde ayağa kalkıp Ömer bu koca cübbeyi alacak kadar maaşın yok senin nereden aldın bu cübbeyi? Diyen Selman'a Allah gökler yerler dolusu rahmet etsin. Ne yürek be! Bu cübbeyi nereden buldun sen? Nereden buldun? O bil hak çünkü ümmetin fakirleri sefalet içindeyken Ömer yeni cübbe giymiş. Sen de Asım oğlum buyur babacığım kalk senin harçlıklarınla benim maaşımı biriktirip bu cübbeyi yaptım şahitsin değil mi oğlum? Selma'nın sorusuna bak. Çocuğunun harçlığı ile Pers imparatorluğunu yıkmış müminlerin emirinin cübbe almasına bak. Ve tevasav bilhak. Ebu Bekir değil mi? Ömer değil mi? Yanlış yaparsam ey Müslümanlar, yanlışımı ikaz edin tamam mı? deyince ayağa kalkıp, senin bunu demene gerek yok. Şu kılıcı görüyor musun? Bu seni düzeltir. Merak etme. Ve tevasav bilhak standardı bu. Ve tevasav bilhak. Milletvekilinin arkasından 77 çeşit küfrü kalayı bas. Önüne geldim. Hoş geldiniz efendim. Nasıl gidiyor Ankara'da işler? Diyen ruha bak. O karaktere bak. Bu karaktere bak. Şu kılıç seni düzeltir. Sen merak etme. Diyenler... Vel asrının çocuklarıydılar. Radıyallahu anhum cemiyan. Arkasından konuştuğu sözlerin yüzde birini önüne söyleyeme. Söylesem bile o seni susturmayı bilince abi senin yeğene iş bulacaktık zaten. Tabi canım biz yanlış anlamıştık de kapatsın gitsin. Vel asr karakterin adıdır. O karakter işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in naaşını orada bıraktırıp önce ümmetimin derdi diye düşünceye sevk etmiştir. İmanın şartları altıdır. İslam'ın şartları bellidir. Namazın farzları belli kardeşim. Mümin karakterin şartı da el-Asr suresindedir. İmanın olacak. Salih amel yapacaksın. Hakkı tavsiye için örgütlenmiş aktif Müslüman olacaksın. Sabrı tavsiye edeceksin. Filanca mümin, filanca hastalıktan tedavi görüyor ziyarete gittin. Ne dedi doktor? Çok riskli bir tedavi dedi. Zaten bundan kalkan yok ya çok tehlikeli bir hastalıkmış bu. Diyen uydurup doktor beye bak. Hastayı göya ziyarete gitmiş. Ölümü tavsiye ediyor ona. Bir de Eyyub Aleyhisselam'a Allah bize niye örnek veriyor? Öldürmedikçe Allah kimse ölmez. Korkma kardeşim sen tedavine bak diye ve o biz sabır düzeyindeki Müslümana bak. Çocuğu yaramazlık yaptığı için onunla beraber bir cigara tüttüren kafaya bak. Bu çocuk senin imtihanın. Ben de yardım edeceğim. Beraber bu imtihanı kazanacaksın. Hem çocuk büyüttüğün için Allah'ı memnun edeceksin. Hem bu imtihanı kazandığın için. Haydi git çocuğunla ilgilen. Diyen mümin kardeşe bak. Ve tevasav bis sabr. Ve bil hak. Ve tevasav bis sabr. Lütfedip. Mahallesindeki derneğe üye olan Müslüman başka. Başka. Müminler burada bir iş yapmak istiyorlar. Rabbim beni bir araya gelmiş müminlerle beraber bulunmadığım bir gün görmesin diye kuruluşunda hemen gidip üye olup bana bir görev verin diyen mümine bak. Biri Asr suresinin eğitiminden geçmiş mümin, öbürü de kelepur cennet arayan mümin. Kardeşlerim buradan net bir şey ortaya çıkıyor. Mümin iyidir, iyilik için uğraşan insandır. İyi olmak yetmez. Çocuklarımızı istemeye gelenler, kızlarımıza talip olanlar, bize damat adayı getirenler, süt gibi çocuk. Süt bebeği ne yapayım ben? Adam gibi çocuk getir bana. Firavun'un karşısına dikilecek ruhu var mı bunun? Müslüman'ın kızı zaten namuslu, iffetli olur ilave bir şart değil ki bu bebeğinin bezleriyle ömrü mü geçecek ümmetimin çocukları onun çocuğu gibi yüreğinde yara mı olacak bana bunu söylesen. bebeğinin idrarlı bezlerini ütüleyip onlara adeta tapınır gibi yalayıp duran bir anayı ne edeyim ben 7 milyarı doğurmuş gibi sahiplenecek birisi lazım ve tevasav bil Mümin kadının da karakteri çünkü. Aylardır dışarıda olan kocasının çocuğu ölünce bu adam üzülmesin diye çocuğu iki gün önce gömmüş halbuki çocuğun yerine bir yorgan koyup bir şey koyup uyuyor numarası yapıp onu yatağa alıp rahatlattıktan sonra Bizim çocuğu Rabbimiz aldı diyen kadına bak. Şu kadına bak Allah'ım yahu ne acayip bir şey ya, Kocasına kurduğu tuzağa bak. Bunu sen doğurmadın mı? Ama ve tevasav bis sabr ya. Ve tevasav bis Sabırda örgütlü kadın. Sabır örgütü üyesi. Ve tevasav bir sabır. Bir de kazara çocuğun ileride ishal olma ihtimali var diyelim. Yani ileride ishal. Çünkü 7-8 şehir ötede bir ishal salgını varsa, duyduysa telefonda filan şehirde ishal salgını, 5-6 ay sonra buraya da ishal gelebilir. Sen bu çocukla ilgilenmiyorsun, tek doğurdum diye kıyamet koparan kadına bak. Ona bak, ona bak. Vel Asr suresinin kadını, bir de, Kavga etmek için yaratılmış kadın. Anti sabır mübarek. Özelliği anti sabır. Ve tevasav bis sabr ve tevasav bil hak amilü's salihat imanın içini dolduruyor. Yoksa müşriklerde de Allah vardır diyorlardı. Allah yoktur diyen müşrik olmaz zaten müşrik Allah yoktur diyen demek değildir. Allah vardır ama ameli salih yok. <gülüyor> ameli salih yok. Putların etrafında örgütlenmişler. Acelecilik örgütü kurmuşlar. Sabır örgütleri yok. Mümin iyidir. İyiliğin aktif çalışanıdır. Yaşlı mümin kardeşlerimiz Elbette bir yaştan sonra emekli olacaklar ama şöyle emekli olmalılar. Şimdi elhamdülillah rızkımın geleceği kadar maaşım da var. Şimdi ben tek tek akrabayı birer gün dolaşayım. Onlara Allah'tan korkmalarını tavsiye edeyim. Eşlerine sabretmelerini tavsiye edeyim. Hele yeğenleri bir dolaşayım bakalım. Yeğenleri bir dolaşayım. Allah'tan korkun. Etmeyin, eylemeyin. Aman faize bulaşmayın. Geçer bu dünya merak etmeyin. Biz 70 sene yaşadık gördünüz ne oldu. Biz bulaştık siz bulaşmayın. Diyen mümin ve tevasav bil haktan hala aktif mümindir. Ona bunu teklif ettiğinde de yahu devletin düzeltemediği işlere ben ne karışacağım yahu. Devlet sabredemiyor. Göremiyor mu? Uyuşturucuyu devlet önleyemiyor yahu. Emniyet müdürünün çocuğu bile kullanıyormuş. Ben niye edeyim? Hasbunallahu enimeluy. Aman Allah'ım aman Allah. ya. Ve tevasav bil hakkı görürsün mezarda. Ölünce tabi mübarek bulunmaz bir evliya olarak ölür. Ama husranda öleceksin. Niye? İnnel insânele fi husr. İmal var. Güzel. Namazı aksatmıyorsun. Güzel. Ramazanda fitre. O biçim kurbanda ee, bir koç kesmesen olur mu? Dedelerinden beri hiç kesmedikleri sene olmamış. Tabi keseceksin koç. Veteva tevasav bil hakkı senin yeğenlerinden birisi iki lakırdıdan dolayı küsüp boşandı bir sene sonra neredeydin sen vata vaasavu biz sabır hani üstelik de sen sevilen bir dedesin sevilen bir amcasın e ben söyledim telefonda gene boşadılar <gülüyor> telefonla oluyor mu bu iş şeytan onun yanından kırk gün kırk gece gitmemişti. Sen de gitseydin bu dilekçeyi geri almadıkça ben evinizden ayrılmıyorum diye evde bekleyip bir dedelik yapsaydın ya. O aileyi kurtarsaydın da. Ondan sonra o aileden doğacak çocuklar. Secde ettikçe Allah sana mezarında secde yazsaydı. Ve teva'asavu bis sabr bedel istiyor şüphesiz. Ve teva'asavu bil hak bedel istiyor. Yok bedava. Yok bedava. Ee, ne kolay be. Namazı hocalara devret. Çocukları öğretmenlere devret. Ondan sonra fakir fukarayı da tanıdığın bir hayır kurumuna devret. Ramazan'da da fitreyi ona ver. Rahmet getirmeyi de kargo işini de meleklere devret. Cennette seni bekliyorlar zaten. Kardeşlerim, dinimiz, İnsan oğlunu cennete sokmak için gelmiş İslam dinidir. Elhamdülillah. Ama İslam barkod numarası alan herkes gelsin diye barkod makinası olarak kullanılacak bir din değildir. Karakter ve şekil vererek insanları cennete sokan bir dindir. Bunun dışında bu karakteri bu şekli almayanlar husrandadırlar. Allah buyuruyor. Velasr inel insane lefi husr. İnsanlar zarardadırlar. Vetavasav bil hak kaybolur iş psikologlara kalırsa vay halimize bizim. Kardeşlerim bir eş, eşiyle geçinemiyor niye geçinemediklerini kendi de anlamıyorlar var bir terslik diyor bu civata mıdır ki on numarası beş numaraya olmuyor diyeceksin sen ne demek niye geçinemiyorsun bilmiyorsun olabilir insanoğlu ne yapalım e bir psikoloğa gidelim aile danışmanına gidelim gidelim ver parayı biz geçinemiyoruz. Niye geçinemediğimizi söylesene bize. E bir tanışalım. Bu seans tanışalım bakalım. Tanıştık. Bir dahaki seans gelin. Bir daha. Zannıma göre siz şundan geçinemiyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü seansta toparlarız bu işi. Bir daha. Aylık oraya. Üst katta baba ve anne, beş altı çocuk, yedi sekiz torun sahibi olarak oturuyorlar orada. Yazıklar olsun Görmüyor musun? Hamile olduğu için bu kadın fiziki olarak zorlanmaya başlamış, huysuzlaşmış. Adam da bu kadın iyiydi, bozuldu. Nazar ettiler, büyü yaptılar, muska yaptılar diyorlar. Ne büyüsü ne muskası ya? Sen de iki can olsan sen de böyle huysuz olursun. E, tecrübe yok. Ne biçim annesin sen? Ne demek büyü yapmışlar, bağlamışlar, kilitlemişler, sandığa koymuşlar? Yalan bunlar. Git desene yavrum. Hamile olan kadında bu sıkıntılar olur. Sen 2-3 ay her şeyi görme. Kapat bir kulağını işine gitsen. Gel akşam çiçek getir, bir şeyler getir. Ne ne babasınız siz? Ev aile danışmanına, psikologa ve tevaasav bir hak, ha? bir sabır. Alt kata kadar sirayet etmeyen müminliğin var senin. Vay halin senin. Alt kata sirayet etmiyor müminliğin? Filancanın çocuğu namaz kılmıyormuş. İnsanoğlu olur. Müslüman toplumda da olur bu afetler. Filancanın çocuğu alkol kullanıyormuş. Adam anası söyle söyle, babası söyle söyle. Daha fazla müptela oldu. Müminler olarak siz neredesiniz? İlla İsrail'in bombalaması mı lazım bir mahalleyi senin iman duygun harekete geçsin diye. Şeytanın bombası bomba değil mi? Kardeşlerim, Rabbimizin indirdiği Kur'an 114 suredir. Bu 114 surenin bir tanesi "Vel Asr İnnel insane lefi husr" diye başlayan suredir. Rabbimiz bu surede zamana yemin etmiştir. Ciddiye alalım, ikaz edildiğimizi bilelim diye. Ve her mümin Dün bugün yarın yemin edilmiş bir zamanda yaşıyor. Kıyamet günü ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabri ihmal edenler Allah'ın huzuruna dikildiklerinde sıradan bir cürmün şahitleri olarak değil Allah'ın yemin ederek ihkaz ettiği bir suçu işlemişler olarak dirileceklerdir. Kenara çekilip gitmek yok. İnsanlık uçurumun kenarına geldi, aileler dağılıyor, gençlik gidiyor, ticaret haramsız kazanılmaz diye bir inanç yayıldı, siyaset çirkeflik demek oldu, insanlar birbirlerinin kuyunu, kuyusunu kazıyorlar, annelik babalık mefhumu gitti, yardımlaşma gidiyor, her şey kötüye doğru gidiyor, mümin de camiye gidiyor, yetmez. Ve tevasav bilhak, cami vel asr suresinin ikinci şartı ve tavaasav bil hak yardımlaşacaksın örgütler vakıflar dernekler her neyse bir tabela olması da şart değil biz örgütlüyüz zaten camiler örgütümüz bizim elhamdülillah camide kimle görüştüysek aynı şeyde üyeiz demektir beraber bir yardımlaşacağız ve tavaasav sabır haramlara düşmeye çalışan haramlara cazip bir şekilde aldanan Gençler ve tevasav bir sabr politikasıyla kurtulacaklar. Sabret yavrum helale az kaldı diyecek. Yaşlılar, gençler hepimiz görevliyiz. Hepimiz dinimizin görevlisiyiz. Eğitimi öğretmenlere, namazı hocalara, vatanı da siyasetçilere devredip gittin mi seni de melekler başkasına devreder giderler. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.